Hazırlayan ve sunanlar Elena Poliakova ve Alper Dalkılıç. Katkılarından dolayı Ezacıbaşı Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz. Açık Radyo Yeter Ki Hisseten herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Alper Dalkılıç. Ben Elena Poliakova. 8 Mart'a özel 3 tane kadın sporcumuz bizlerle. Elena'yı da sayıyorum. Gül gelbini sevmek Şu an senin misafiriniz öyle hissediyorum ben. <gülüyor> ee, evet, hep, hepimiz bir misafiriz aslında bu dünyada diyormuşum. Evet, şöyle bir konu var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tek böcek olarak üç tane çiçek arasında programa başlıyoruz. Elena ne diyeceksin? <gülüyor> Çok güzel bir gün bugün ve aslında sadece bir gün değil her gün kadınları düşünelim. Kadınlar çok güçlü, çok istekli ve her zaman istediğini yaparlar. Benden böyle bir mesaj var bugün. Siz kadınların başaramayacakları bir şey yok diyorsun. Hiçbir şey yok evet evet her şey yaparlar ama yeter ki iste ve çabala. Yeter ki iste ve çabala ve peki siz, Elana yarış dünyası nasıl gidiyor? Yarış dünyası güzel gidiyor da ben bugün sabah handırmanla yapamadım. Sabah intervaller vardı ben de sabah intervalleri geçtim ama artık akşamüstü. Sporda yarış anlamında kaç karı ultra kayıtlarını açtık her zaman bunu iletiyorum 14 Eylül'de ve 5-6 Ekim'de de kizik usul kayıtları devam ediyor. Bu süreçte konuklarımız kimler? Elena ben mi anons edeyim? Sen, Sen anons et ben misafirim bugün. Sen misafirsin ee, Gürgel Özver ee, Gürgel'le ilk defa aslında çok önceden takip ediyordum ee, ben, ben de bankada çalışırken Takım elbiseler içinde bir, bir baktım ee, Gürgel bir ajansa gittiğimde e, Bilgisayarın başında çalışıyor Siz, İkimiz de birbirimizi görünce şaşırdık Tabii ki sosyal medyada görüyoruz Birbirimizi yazışıyoruz ediyoruz derken e, Bu şekilde görmek bir ilginç olmuştu ee, Hoş geldin Gürgel Hoş bulduk Mer Merhaba Elana Merhaba Seda di Diğer konumuzda biz aynı üniversiteden mezunuz ile Seda, Seda Nurçelik Koşucu ve personal trainer Özel, antre, özel antrenör evet. T T Türkçesi evet. Kişisel antrenör, kişisel antrenör. Evet, evet kişisel antrenör ve diğer taraftan Seda Nur'u Yurt içi ve yurt dışında katıldığı Yarışlarla izliyoruz Ve sosyal medyayı oldukça yoğun Olarak kullanıyor kendisi Seda Nurçelik ve Gürgel Özver Ve diğer konumda Elena Polyakova. Elena da bugün... E, ...Kadınlar Günü dolayısıyla... ...Kontenjan'dan konuk olarak... ...hem e, program yapımcısı hem de konuk olarak bizlerle. Aslında bu stüdyoda bugün... E, ...herkes e, farklı branşla uğraşıyorsa... ...herkes koşuyor. Evet. Değil mi? Evet, ucundan. E, Gürgel, e, senin spor hayatından bahseder misin? E, çünkü yoga sertifikan var... ...yoga ile uğraşıyorsun. E, sonra e, kayıt tırmanışçısın. Evet. E, ve aynı zamanda da koşuyorsun. E, evet... Tırmanışla başlayayım çünkü ilk spor hayatıma tırmanışla başladım. Ee, 1990'lı yıllarda bir televizyon programında iki tane kadın tırmanıcı görmüştüm. Turgay ben daha yeni doğmuştum o <gülüyor> zaman. Söylenir mi sebep? çok şey yapmayalım. 1990 çok... mı, 91 mi? 91 abi. Doğmamışım. Da <gülüyor> Yaşımla çok şey yapmıyorum. <gülüyor> Çok etkilendim ve çok hoşuma gitmişti. O zamandan beri hani çocukluk hayali diyebiliriz aslında tırmanış için. O zamandan beri hayalini kuruyordum. Daha sonra 19. yaşımda ablamların işte tırmanış malzemesi hediye almasıyla birlikte... Ee, ...kazandığım ilk maaşın hepsini tırmanış kursuna yatırdım. Peki ablanlar, dağcılığa meraklı mıydı? Sendeki bu merakı görerek seni teşvik etmek mi istediler? Beni teşvik etmek istediler. Ne güzel. Ee, onların hiç şeyle, dağcılıkla falan alakası yok. Bir kere götürdüm ablamı, ertesi gün yataktan kalkamadı. <gülüyor> <gülüyor> sonra tırmanış hayatı son buldu. Ee, sonra özel ders aldım, Kursu kursa gittim... O kurstan sonra tırmanış hayatım hep devam etti. Yaklaşık işte 20 senedir tırmanıyorum. Ee, bir 6-7 sene önce artık yarışmaları bıraktım. Ee, 2006 yılında yarışmaya başlamıştım. Spor tırmanış yarışmaları milli takım seçmeleri başlamıştı. Ee, 6 yıl boyunca milli takımda yer aldım. Ee, yarışmalarda şey kazandım, derece kazandım. Bu arada Balkan Şampiyonası yapıldı Türkiye'de. Hı hı. Onda üçüncülük derecem var. Ondan sonra da bir 5-6 senedir biraz hafif devam ediyorum. Hani hobi gibi daha keyif amaçlı Belki tırmanıyorum. Belki sana göre hafif. Bana göre hafif, evet. <gülüyor> Şu anda tırmanışa gittiğimde antrenmanlarda hani benimle karşılaşanlar hep şey diyor. Siz herhalde uzun zamandır tırmanıyorsunuz ama ne kadar kaç yıl oldu başlayalı falan diye. <gülüyor> 19 deyince böyle bir dumur oluyorlar. Yaşınız kaç affedersiniz falan muhabbetleri oluyor. Ee, bu 5-6 yıl içinde de yoga sertifikası aldım, ee, biraz yoga ile ilgilendim ama onu aktif olarak eğitmenliğe dönüştüremedim çünkü iş hayatım her zaman çok yoğun oldu benim. Peki yoga e, sence doğada mı olmalı yoksa e, salonda mı? Her tür spor doğada olmalı bence. Gülge <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> de aynı zamanda da koşmaya başladın sen değil mi? Evet, iki sene önce Macera Akademisi'nde çalışmaya başlamıştım. Spor organizasyonlarının, daha çok koşu organizasyonlarının içine girince ufaktan ucundan ben de başladım. Zaten Alper'le biz ilk ajansta tanıştığımızda ben bir çıkıp koşmayı denedim. Bu adam 200 kilometreler koşuyor ne yapıyor bu diye. Adam bu halde koşuyorsa ben hayli hayli koşarım zaten. Dedim ama düşün. koşamadım. <gülüyor> Hala da koşamıyorum. Bu arada şunu da aktarayım. Paris, ablalar iyi ki varlar. Ben de ablam sayesinde koşuya başladım. Süper. Evet biz halı saha çevresinde annemin hadi oğlum sen de ablanın yanında koştur. Kızı yalnız bırakma düşüncesiyle ben de kendimi koşu hayatının aleminin içinde buldum işte. Ablalar evet, iyi ki varlar. Süper. İyi ki varlar gerçekten. Ee, sonra koşuyu denedim ama koşu bana açıkçası zor geliyor hani şey bir de astımım var benim alerjik astımım ee, koşmaya başladığım zaman e, performans olarak çok zorlanıyorum. ...ama hı hı. ucundan ucundan koştum... ...hani bir en fazla 36 altı kilometrem var... ...en azından... Yani. <gülüyor> harika. <İyi> harika. <gülüyor> ...yok o kadar da az değil... ...çünkü bazı insanlar... ...hiç yataktan kalkmayıp da spor yapmıyorlar... Böyle. Evet, böyle, o, böyle de o, ...o benim anlayabildiğim bir şey değil zaten... <gülüyor> Ya da peki senin spor hayatın başladı... ...çünkü seni sürekli takip ediyoruz... ...ya çöllerdesin ya da... ...dallardasın ya da hoplayıp zipliyorsun spor salonunda... ...senin spor hayatın nasıl başladı? 11 yaşında... ...işte 6. sınıfa giderken... ...bir beden eğitimi öğretmenimizin... ...hadi bakalım buradan bir koşacaksınız... ...bir turu tamamlayan ilk sıradaki de ...stada antrenmana götüreceğiz diye başladı... ...tabii ben o zaman da çakaldım... ...ve benden daha iyi... ...hızlı koşanları görebiliyordum... Ve en yakın arkadaşımdı. Dedim ki Gülşen. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Sen beni geçmiyorsun. Biz ikimiz el ele e, finish'e gidiyoruz. İkimizi de çekiyor. Hani, i̇kimiz de seçiyorlar. Okey mi dedim. Tamam dedi. Tam bir tur bitiyor. Düştü. Bunu kaldırmaya çalışıyorum. Baktım diğer kızlar geliyor dedim. Gülşen şansına küs. Bunu kaçıramam. <gülüyor> Ve orada benim hayatım döndü. Gerçekten? Evet. En azından adil... <gülüyor> Bir, bir yanı var Adil. Kesinlikle. Gidiyorum ben Ben <gülüyor> gidiyorum hayatım kurtuluyor dedim. işte o an o dönüm noktası o an başladı. Ee, herhalde de var. Peki Gülşen vardı. koşu hayatına devam ediyor mu? Hayır, ya da spor hayatı Hayır. Hiçbir hayata devam etmiyor. Bence Tanrı o yüzden... Ee, devam ettirecek kişiye bunu verdi Yani hı hı. eğer o birinci olsaydı Benim orada tamamen olmayan bir şeyim Tamamen bitecekti ve Belki de şu anda burada oturmuyor olacaktı Bayrağı sana devretmiş anlaşılan ee, Bir fırsat <gülüyor> treni var Hepimizin hayatında ben sanırım onu 11 yaşındayken Gördüm ve bindim gittim ve öylelikle işte hemen Bilecik'te yaşıyorduk. Bilecik ilinde e, işte olimpiyat projelerini yetiştirilen cross şampiyonalarında işte bu yaş grubundaki kız çocuklarını alıp yetiştiriyorlar. E, çok küçük bir yer, kasaba gibi bir yer. E, çocukların yapabilecek başka hiçbir şey yok. Ya futbol oynuyorsun ya koşuyorsun. Yani hani bizim bir basketbol sağımız, bir voleybol sağımız falan. Hiçbir şey yok tabii ki de. Öyle olunca ben de tabii çok haşere ve yaramaz bir tip olduğum için durduğum yerde durmuyorum. O zamanlar tabii bu durumumun yüz katı falanım. Yani lanet olsun tamam yeter ki antrenmana git diye beni yolladılar. Birinci haftasından bir yarış düzenlediler. Dereceye girdim. İkinci haftasından bir daha girdim. E, üç hafta sonra... İl genelinde işte bu yaş grubu minik kızların kroz şampiyonusu var. 1500 metre. Ben birinci olunca direkt zaten milli takım minik sporcuları yetiştirme kancıda Peki bir şey soracağım. Seçildim. Orada diğer sporcularla bir anlaşma içine girmedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> para çok ama ama para yok. Yok yok. <gülüyor> o kızlar başka ya. kulübün sporcularıydı. okulun sporcularıydı. Harika. Tebrikler ve oradaki o kişilerin vizyonlarının geniş olması ve bu yaşta Sizlik. sizleri spora yönlendirmesi evet. çok önemli bir konu. Öyle evet. değil mi? Kesinlikle yani o e, beden eğitim öğretmenimiz de kadındı. Antrenörümüz de kadındı. Yani antrenör kelimesini ilk 11 yaşında gördüm. Antrenör ne ki? Yani böyle o zaman search internet yok ve sözlükten falan arıyordum antrenör ne demektir <gülüyor> diye. Yani gerçekten benim vizyonumu açan ve evet ya ben ileride iyi bir antrenör olmak ...istiyorum dediğim kişi... ...Sevcan Babacan'dır... ...Bilecik'teki ilk antrenörüm... Ee, ...sonrasında zaten Aa, bu çocuk... Hani ...geleceği vaat ediyor... ...bir ışık var diyerek... ...beni Türk Telekom Spor kulübüne e, satışım verildi. Yani hani bon servisi <gülüyor> verildi ve oraya hani hem yerleşmek zorunda kaldım hem okulumu oraya e, geçirmek Yaş zorunda o kaldım. Sırada. o zaman 14-15 tam işte Yıldızlar Ligi'de çıktığım dönemler. İşte Sırıklı yüksek atlama dışındaki bütün branşları denedim. Hı -hı. E, yüksek atlama da dahil cirit atma, disk atma, çekici atma gibi. E, işte tam 4 yıl boyunca iyi dereceler koşabilecek duruma geldik. Bu sefer Türk Telekom Spor Kulübü e, kapatıldı çünkü Türk Telekom satıldı. Hı hı. Öyle bir şanssızlığımız oldu ve ben o an dedim ki çok iyi bir antrenör olacağım iyi bir sporcu olamadık ama yani e, bize bir alan yaratmadılar ama hı hı. öylelikle işte Uludağ Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliğini seçmiş oldum. Harika benim de koşu hayatımın başladığı üniversitede spor hayatına başladım ve e, kampüste basılmadık yer bırakmadık. Yani o, oldukça fazla koştuk ve koşu <gülüyor> anlamında da gerçekten çok iyi bir platform güzel bir kampüs evet. buradan da tüm beraber koştuğum kişilere de sevgilerimi iletiyorum peki Elana sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Sen 5 yaşında başlamıştın? <gülüyor> Valla ben tam hatırlamıyorum. Ben çünkü çok küçüktüm ve biz e, erkeklilere hep oynardık sokakta. E, i̇şte böyle su sıkıp kaçardık. İşte hiçbir erkek beni yakalamıyordu. Ben de diyormuşum ondan <gülüyor> sonra çok değişen bir şey olmamışmış diyormuşum. De. İşte bu şekilde... Ayfer helal olsun bu arada. Yani hiçbir erkek yakalıyor Sonra bu şekilde oldu. Ee, bizim de okulda sürekli e, bir denetime güzel havada statta geçiyordu. Okulun yanındaki küçük statta Orada da bir iki kere Böyle küçük yarışma düzenlendi sonra okul arası bir yarış düzenlendi hazırlanmadığım için ben de çok kötü koştum ve hatta 700 metre galiba koşuyorduk o zaman ben koştum, koştum koştum koştum o kadar kötü hissettim ki kendime geldim sanıyorum 13 ya da 14 yaşındaydım yattım ve sabaha kadar kalkamadım dedim bir daha ömür boyu koşmayacağım işte sonra, büyük konuştuğu an ya, o zamanda. Tabii tabii ama sonra bir iki sene geçti ve e, bizim askeri oyun vardı. Ben seçildim ve sabahları çok erken kalkıp altıda koşuyordum. Sonra bir deneyi bizim e, antrenör beni gördü. Bir yarışı davet etti ve her şey başladı. Her şey başladı. Peki <gülüyor> bu başladığı noktadan bir parçayla devam edelim mi? E, ama ilk parça Sedanur'dan gelecek. Tabii ki gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sedanur en anı e, Bu benim için gerçekten hani e, 98 yılında 97 ya da... E, Özlem Tekin e, dağları deldim tek başıma çölleri aştım bir tekten diye şarkısını bence bizler için yapmış değil mi Elana? Yani 97 yılında ileride böyle kadınların koşabileceğini dağları da delen e, çölleri de aşan tırmanım. kızları. Aynen <gülüyor> <gülüyor> sen de ama e, o zaman bize gelsin üçümüze gelsin kızlar. Tamam. Özlem Tekin'den dağları deldim tek başıma. Yakınlaşmadan şu mesele Aşıksan korkuyorsan kayıp Sevip de susuyorsan ayıp Yazık daha gerçek ne var hayatta Hem ne var korkup kaçacak bunda her tabi istersen yeter çeker gidersin Ayrı ama bil başarırım Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı Dağları Tek başıma çölleri aştım Bir tek ben erleri yendim Kız başıma sende yıkılmam Dağları deldim Tek başıma çölleri aştım Bir tek ben erleri yendim Kız başıma sende yıkılmam Görgülü bilgili olsun, zengin olsun diye Hiç işim olmaz, benim keyfim yerine Gazin malı gülü dallı motorlar gibi koca aramıyorum ki oğlum ben bu şarkılar niye aşk için aşk bende sapına kadar var o ayrı ama bil kesip atamam sen olmasan da unutamam ben bu aşkı. Dağları deldim, tek başıma çölleri açtım ki bu parçanın hikayesi nedir seyda ee, abi şimdi ben Maraton'un 2015 yılında e, bir spor organizasyonunun e, yarışına işte davet edilerek gittim. Ama şimdi çalıştığım kulüpte şöyle. Seda şu kadar ders verirsen seni yarışa götürürüz falan. Böyle diyorum ki işte ben de koşacağım. Ya koşamazsın sen falan diyorlar. Çünkü geçmişimi bilmedikleri için. Şimdi e, çalıştığım kulüpte de 2015 yılında çok ciddi kiloluydum. Bir trafik kazası geçirdim. Bir sakatlık geçirdim falan. Kimse bana inanmıyor. Bana şey koşuyorlar işte. Ayda yüz ders var seni yarışa götürelim falan. Tamam verdik. İyi motivasyon. Evet. Yani tabii hani işte para çok amel Hep anlıyor musun evet. İstanbul'da <gülüyor> Sonra işte İstanbul'a geldiğimde insanların, amatör insanların da işte babamın yaşındaki insanların da koştuğunu gördüğüm Hı -hı. için ben de koşarım dedim. Çünkü hani benim kendi branşımda ilk üçe sadece madalya verilir. Ve o yarışlara katılabilmek için bile birçok yarışların barajını geçmek gerekir. E bir baktım herkese madalya veriyorlar. atışört tişört veriyorlar. A, a hediye veriyorlar kürsü yapılıyor falan bana çok ilginç gelmişti. Bana ben da. de bu işe evet <gülüyor> yaparım dedim yani. Şimdi beni götürmüyorlar derken işte bir yarışa götürdüler. Orada bütün erkekleri geçerek işte longest day en uzun günde sabah 9'da start alıyorsun akşam gece akşam işte on da bitiyor akşam üzeri tabi o zaman Elana falan yok yoksa yani nerede ben birinci olacağım <gülüyor> ya, <rica ederim. gülüyor> ben 2015'te neredeydim acaba <gülüyor> Aa, biz İspanya'daki bir ultra perinau yarışı <gülüyor> ya o İspanya'da ben düşün yani kıyı abi, falan sorunuyorum abi de evlenmişiz biz 2015'te değil mi A, evet, Likya'da sizin şey, videonuzu falan göstermişlerdi. Evet, i̇şte evet. Orada birinci olmamla hikayem başlıyor. Sonra Likya, Likya'dan, işte Tuzgölü, Tuzgölü'nden Türkiye'deki birçok yarışları, o onu, o, onu tanıyarak e, davet ettiler. Yurt içi, yurt dışı derken işte 2018'in son ayında bir gece e, evde yatıyorum gece 11 falan. Telefonum çaldı. İşte Bilal abi arıyor. Dedim hayırdır yani... Dedi, Seda nasılsın dedi. Abi dedim gece on bir nasılsın demek için dedim yani <gülüyor> için normal bir saatim falan. Yağın konuşuruz falan diyorum. Dur dedi önemli bir şey söyleyeceğim dedi. Böyle böyle bir yarış var. Ee, Dubai'de bir yarış var çöl yarışı. Dedi daha cümlenin devamını getirmeden koşarım dedim. Hani koşar mısın diye bana teklif edecek hani kaç kilometre koşuyorsun. Nereye gidiyoruz? Gözü parkın? kapalı atlamak <gülüyor> konuları değil mi? <gülüyor> Bu işte. <gülüyor> Aynen çünkü hep şöyleydi Elana benim için. İşte 2015 yılından beri koşuyorum. 2017'nin sonunda işte seni görüyorum. Alper abi görüyorum. Diğer koşanları görüyorum. Mustafa abi görüyorum. Abi bir gün çok koşmam lazım diyorum ama 30 yaşımda koşarım diyorum ya. Ama böyle elimde altın tepsiyle 28 yaşında, 27 yaşında ötürlüyorsun. 27 yaşında sunduklarında atlıyorsun yani balık gibi. Hemen koşarım dedim ve ondan önce zaten şey espirisi vardı. Birçok yarışta böyle sevdiğim insanlar ben finişe gelirken bu şarkıyı bana çalarlardı. Ben de hep böyle bir eksik hissederdim. Abi çoy koşmadım daha. Sonra Dubai'deki yarış bittikten sonra hiçbirini tanımadım. Dubai'de yaşayan expat olan Türklerin hepsi benim yarışımın finişine gelmişlerdi. Türk bayraklarıyla. İşte konsolosumuz İhikar Bey gelmişti. Ve bu şarkıyı yani e, elin Dubai'sinde adamlara zenci oradaki işte organizasyonun menajerleri falan bu şarkıyı buldurup ...adamları kolona bağlatıp çaldırmışlardı. O yüzden benim için çok büyük bir... müthiş bir duygu ya. Çok, çok güzel, güzel ya. Yani. Şey. Biz de çöllerden biraz kayalara geçelim. <gülüyor> tamam. Buyurun. Peki sen şimdi daha çok salonda çalışıyorsun... ...yoksa doğada kaya tırmanışta? Şu anda daha çok salondayım. E, eğitimler veriyorum. E, şey Artık öğretmenin vakti geldi dedim... ...onca yıllık tecrübeden sonra. E, daha çok çocuk... ...ve anne çocuk ben... Çalıştırmayı çok seviyorum Çünkü e, hani Hep konuşuyoruz hiç kimse kendini kaldırmıyor e, Ve ben ailelerin Birbirleriyle çok kaliteli Vakit geçirmediklerini düşünüyorum Peki çocuklar kaç yaşında? 5 <gülüyor> yaşından itibaren hmm. tırmanabiliyorlar 5 yaşından itibaren evet. Anileri yani, de birlikte tırmanışa Dahil oluyorlar dahil doğru oluyorlar, mu? Dahil oluyorlar doğru yani Olması için şey yapıyorum e, Teşvik etmeye çalışıyorum 2 tane anne çocuk var şu anda öğrencim Hı hı. Birinin kızı on bir yaşında birininki beş buçuk yaşında Hani daha çok oyun gibi geçiyor çocuklar için Ama hani birlikte bir şey yapıyorlar ve birlikte bir konuda gelişip birbirlerine destek oluyorlar Bence çok değerli orada geçen vakit Peki dinleyicilerimiz <gülüyor> çocuklarıyla birlikte sizleri izlemeye ya da denemek için sana nasıl ulaşabilirler gelmek için? Instagram'dan ulaşabilirler Hesaba söyle takip etsen, Gürge Özver. <gülüyor> Özver, Gürgel Özver. Özver. Kaya tırmanışı, daha doğrusu sportif tırmanış olarak mı nitelendirelim? Sportif tırmanış olarak geçiyor. Çünkü Hı -hı. E, kaya tırmanışının da kendi içinde birçok e, farklı dalı var. Hı -hı. E, benim daha çok yaptığım bouldering, boulder salonunda eğitim veriyorum zaten. E, uzun duvar tırmanışları var, aletsiz tırmanışlar var... E, Güvenlik sistemi farklı olan tırmanışlar var. Şimdi teknik isimlerini şu an söylemiyorum çok anlaşılmayacak için. Orada dinleyicilerimiz Gürgel gayet sakin ve... <gülüyor> sessiz sedasız anlatır gibi bir hal içinde ama e, duvara e, tutunduğu zamanda herhalde durdurulamaz bir halde ve o e, manevralar belki de hareketler e, sonuçta bir milli milli sporcumuz burada evet, konuşuyor evet. defalarca milli takıma seçilmiş ve müsabakalara katılmış bir evet. sporcumuz e, bravo diyoruz Teşekkür ederim. bu arada Gürgen sana böyle profesyonel bir sporcu ben birkaç hafta önce bir arkadaşımla görüşüyordum arkadaşı da böyle ekstremi Yarışla uğraşıyor, koşuyor. Orada de oturuyor galiba. Kendisi Rus. Bir yarış hakkında konuşuyorduk. Ben de diyordum ki ben yüksekliğinden çok korkuyorum. İşte böyle boşluk hissi beni korkutuyor. Evet. O da diyor ki sen kapalı salonda tırmanış yap diyor. Doğru. O korkuyu yeneceksin. Ha, tabii açık alanda değil de çünkü orası biraz daha tehlikelik hayat tabii ki. Hı. Ama açık alanda, güvenli bir ortamda o boşluk hisseyi biliyorsun Aslında tırmanırken... Ee... Tırmanışı yaptığın sırada boşluk hissi seni etkilemiyor. Çünkü sen aşağı değil hep yukarı bakıyorsun. Gideceğin yöne doğru bakıyorsun. Dolayısıyla o boşluğu altında hissetmiyorsun. Ee, o yüzden kayada tırmandığında da sadece rotayı bitirdikten sonra aşağıya dönüp baktığında korkarsın. Ama o, o zaman da kendi ağırlığını ipe vermiş olduğun için çok güvende hissediyorsun ve e, emniyetçine de güveniyorsun zaten. Emniyetçinin de seni koruyacağını biliyorsun ve Biraz ufak ufak o kırılmaya başlıyor. İşte hani yakın zamanda ben de böyle bir şey diyeceğim diye düşünüyorum. Gel peki e, yarışlara katılıyor musun sen şimdi? Yoksa tamamen eğitimi verdin kendine? Şu anda artık yarışmıyorum. Yarışmak için artık biraz yaşlıyım. <gülüyor> Çünkü bir... yarışma stresi yani e, çok büyük bir stres. Ve onun için antrenmanları çok gerçekten ciddi ölçekte tutmak lazım. Hani ben çalıştığım dönemlerde milli takıma seçilebilmek için sabah 6'da kalkıyordum. Evde e, antrenman e, ekipmanlarım vardı. Bu işin antrenmanı özel çünkü hani normal ağırlık kaldırmak gibi değil. E, kalkıp antrenman yapıyordum ve çok da sert antrenmanlar, ağır antrenmanlar. Ondan Örümcek sonra işe yaşıyorsun. gidiyordum işten çıkıyordum akşam antrenmana gidiyordum hafta sonları çift antrenman yapıyordum hani o tempoya ben şu an dönmek de istemiyorum zaten. Aslında fırtına öncesi bir sessizliği görür gibiyim bence yaşla çok ilgili olmasa gerek diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yok şimdi biraz toparlandım tekrar antrenman yapmaya başlayınca ama e, eskisi kadar olmayacak. Bu arada biz yaştan mutlu iki senlikle bahsetmiyoruz hiçbir zaman biz ne? tecrübeli sporcu diyoruz. Ne Her kadar daim. çok tecrübeliyse o kadar evet, iyidir değil aynen mi? Aynen aynen öyle. Seda peki sen yarış öncesi heyecan yaşıyor musun? Evet aslında hani gügerin dediği de yani yarışmak aslında böyle o işin pastanın üstündeki çilek. Yani pastayı yapana kadar antrenmanda geçen zamanı işte ben zaten alkol kullanmıyorum ama alkol kullanan kişiler için zor oluyor. Çünkü alkolsüz bir zaman. Ya da e, işte cumartesi akşamları içmeniz gereken ama pazar günü sabah beş buçukta kalkmanız gerekiyor. Çünkü altıda antrenmana çıkmanız gerekiyor. Gibi aslında böyle tamamen sosyal şantının zamanını kendi fiziğini belki karşı cinsle olan ilişkinliği tamamen bir platforma bir e, plan ...anlamaya koyup öyle yaşaman gerekiyor. O yüzden bunu da herkesin... E, ...bir sanat gibi görüyorum. Herkesin kıvırabildiği bir dans olarak... E, ...olamayacağını düşünüyorum. O yüzden e, bizler bence bu işi... ...iyi kıvırıyoruz. İyi dans <gülüyor> ediyoruz yani. İ, ritmimiz çok iyi bu konuda. Aynen. Peki sen hem işi hem antrenmanlara nasıl yönetiyorsun? Evet. Çünkü gündem çok yoğun. <gülüyor> Bir de her şeyimi sosyal medyadan paylaştığım ya Evet için. biz ondan biliyoruz gündem. Sede de orada seni takip etmek için hemen söyle unutmadan. Nerede takip edebilirsin? <gülüyor> ee, Instagram'ı çok aktif kullanıyorum. SDNR Celik hesabından. Artık sadece kendi e, yani kendi hayatımı paylaşıyorum. Bir de Made in Çelik diye kendi markamı oluşturuyorum. Şimdi öğrencilerimi orada e, işte before afterlarını paylaştım. Nasıl antrenman yapıyorlar? İşte gülüyoruz, eğleniyoruz. Hepsi Zaten benim bir ailem oldu. Onlarla birlikte yaşadığım her şeyi de meydinçelik hesabımda e, paylaşıyorum. Ama biz daha cevap almadık. Ha. İş hayatı. <gülüyor> İş <gülüyor> hayatı <gülüyor> şöyle... E, Hmm, sigara, alkol gibi hiç böyle beni zorlayan hiçbir şey yok hayatımda. Sigara içen arkadaşlarımla da sosyalleşmiyorum. Çünkü şöyle oluyor, işte onların yediği yemek yerleri bana uymuyor. E, ve gece çok kötü bir zaman geçiriyorum. O dumana kendimi hiçbir şekilde hapsetmiyorum. E, beni yoran insanlar yok hayatımda. En önemli artım bu. Yani evet seninle zaman geçirmekten hoşlanmıyorsam senin yanına gelmiyorum. Bu kadar basit. Yani benim bence sihrim bu. E, onun dışında Çoklayan gelsin koşsun, evet, seninle ya. birlikte antrenman yapsın. Abi dedikodu mu yapacağız? Tamam antrenman esnasında <gülüyor> yapabiliriz yani. Sporun evet. ayrıştırıcı özelliği bence Kesinlikle. o zaten kesinlikle. Çok doğru. E, yani çünkü bence hepimizin bu hayattaki en değerli şeyi zaman. Yani para ya da parayla satın aldığımız bir eşya değil. E, zamanımı birlikte e, geçirdiğim insan kalitesi benim için önemli. O yüzden etrafımda da bu tarz bir aile oluşturmaya çalışıyorum. E, bu yaşımda da kıvırmaya başladım diye düşünüyorum bu işi. O yüzden e, yönetmek çok zor olmuyor. Haftanın dört günü çok ciddi bir tempom var. Yirmi saat çalışıyorum. Dört saat uyuyorum. Pazartesi, Çarşamba. Perşembe, e, Cuma günü düşüyor. Cuma günü sanat etkinliklerini ayırıyorum ve Cuma pazar artık çalışmıyorum. Sadece öğrencilerimle sosyalleşmek, işte birlikte yemek yemek, birlikte koşmak gibi. E, onun dışında şey diyeceksin. E, nerede o zaman erkek arkadaşım falan? Peki bana bir... <gülüyor> hiç, <de bir> şey. <gülüyor> hiç Herkes onu merak ediyor. Bir bir hafta kaç gün senin için? Benim için abi 10 gün falan bence ya. 10 gün <gülüyor> falan değil yani. Bir, bir günde 24 saat olmamalı evet, yani. Evet evet evet. evet, evet, evet. Bak, Ama bu tempo tutturabiliyorsan harika bir şey yani. Hem sigara konusu ben de şunu söyleyeceğim. Biz arkadaşlarla bir ziyarete gittim. Bir toplantı hep birlikte. Dedim ki arkadaşlar lütfen sigarayı balkonda içelim. Ve tek başına salonda yalnız tek oturan bendim. Herkes balkondaydı. Ben de balkona doğru yol almaya başladım. Çünkü o kadar i̇şte çok yas. sigara içen var ki ne yazık ki. Ve aslında koşarak da. Bu tarz evet. olaylardan da uzak duruyoruz. Yarışta Hı -hı. ve şehirde dolaşırken de e, duman avcısı dumanı takip etmeden eğilerek... <gülüyor> e, <zikerek>. Aslında <gülüyor> Alper sözünü istiyorum aklıma geldi şimdi. Çünkü neşet Hı -hı. suyu hepimiz biliyoruz. Yani bir sonra çok çok nedir gidiyoruz ama bazen intervalle gitmek için yapıyoruz. Hafta sonu gittin yandın. Adam evet. sigarayla sola sola, sola sola sola sola sola gizli yani. Benim zaten <gülüyor> astımım olduğu için hani ekstra bir şeyim var antipatim var sigaraya. O yüzden de e, hiç ilgimi çekmedi şimdiye kadar... Ortamlardan da çok uzak durmaya baş çalışıyorum özellikle. Aslında bu alışkanlığı hı hı. en güzel yolu sporla. Aynen. Çünkü zaten Aynen. spor yapma yapınca nefes yetmiyor ve biz zaten bir birisiyle gün görüştük değil mi geçen hafta? Nefes nefes kalıyor, nefes alamıyor, tıkanıyor bir evet. hanımefendi. Ancak yürüyüşle spor ya yüzmeyle. Atlatte. Peki yogadan önce, yogadan sonra tırmanış performansında nasıl bir değişiklik oldu sence? Öncesinde bir meditasyon oluyor mu? Nasıl başlıyorsun? Ya Ben aslında yogayı hep yapıyordum. Benim İngilizce öğretmenim ilk önce bana yoga öğretti. O zamanlar ben ona geçmişte tırmanış eğitimi veriyordum. O bana İngilizce dersi veriyordu. Öyle bir barterımız vardı. Adrian... ...şeyden sonra tırmanıştan sonra yoga yapmayı öğretmeye başladı bana... Ee, ...onunla birlikte başladım... ...yani zaten aslında her zaman yoga hayatımda vardı ama daha hafif tutuyordum... ...hani e, ama yoga eğitimi aldıktan sonra... E, ...bütün hayatımda çok değişiklik oldu... ...ben mesela ajansta çalışırken yergin ve sinirli bir insandım... ...ve böyle hani şey insanlar bana bir şey söylemeye korkarlardı... Ama ben bundan hoşnut da değildim aslında. Ben zaten seninle karşılaştığımda kendimi takım elbiselerimle <gülüyor> koruyabildim. <orada. gülüyor> zırhtı benim için. Sen dışarıdan gelmiş misafirlere <gülüyor> yapmıyorum. <gülüyor> evet. Ee, yani o yoga o konuda kendini keşfetmeni sağlayan bir şey olduğu için... Hı hı. E, ...her koşulda her şeye faydası var. Bir kere nefesi öğretiyor... Ee, ...sakin kalmayı öğretiyor... ...farkındalığını geliştiriyor... ...bunların hepsi spora çok katkısı olan şeyler aslında. Ee, parça dinlemeden önce... ...ben de böyle bir şey diyeyim... ...şimdi Gürge'liyordu ajansda çalışırken ben çok sinirliydim... ...ben de 8 sene turizmde çalıştım... ...2013-2011 arası... ...ve iş geriye çünkü çok fazla sorumluluklarım vardı... Çok sinirliydim, çok baskındım e, çünkü öyle evet, olacaksın ama evet. çünkü bir şey orada e, 500 kişi çalışıyor ve bir şey yaptırmak için e, çok bir çaba sarf etmek gerekir. Ve çok kişi benden korkuyordu ama şöyle evet. e, çok, ya, çok böyle sinirli şeyler <gülüyor> diktatördün olduğu için ama bir şey yaptırmak için yani bu kişi için misafirler için yaptırıyorsun. E, çok fazla baskı yapıyordu ve insanlar hakikaten e, böyle bir... İmajım oluştu. Şimdi ben koşmaya başlayınca bir ara kısa bir ara vardı. Ben 2016'ya kadar koşmuyordum. Sonra tekrar koşmaya başlayınca bu baskı ve stres azaldı hem insanlara hem de kendime. Aynen. Spor Şu an hakata... kimse inanamıyor değil mi? Senin aslında öyle Yok, ki, sinirli bir insan oldun. Yok. Ya ama ben bazen benim böyle bir şey var. Göründüm de ve şey zaten bana çocukluğumdan biri diyor. Benim görünüm ve evde davranış çok farklı. de şimdi Alper'i <gülüyor> düşünmeye başladı. <gülüyor> evde nasıl abi? Ben <gülüyor> Ben de düşünüyorum şimdi ne nedir durumlar diye. <gülüyor> Neyse koşuyoruz. ya yani bana da öyle söylerlerdi evet. üniversitede sen bir iki git koş gel. Ondan sonra seninle konuşalım. Bir sakinleşsin her şey yani. Fındığın orta güzelliği sorarım. <gülüyor> Vallahi sen hep böyle. Ha gel. Güzel bir parça o zaman gelsin. Eee Peti Simit'ten Dancing Barefoot seçmiştim. Onu dinleyebiliriz. <gülüyor> Taking. God. Evet şu an Seda yine telefonda... Şey yazarken evet gördüm Sedat peki üniversite yaşamındaki arkadaşların senin gibi aktif spor yaşamlarına devam ediyor mu? Ben çünkü üniversitede şunu görüyordum beni akademide beden eğitimi okuyor zannediyorlardı çünkü onlardan çok daha fazla oradaki öğrencilerden çok daha fazla koşuyordum ama benden sonraki süreçte belki bu durum değişmiş de olabilir. Bu spora olan ilgi sevgi değişti mi yoksa daha da geriye mi gitti köreldi. Ee, şimdi çalışma arkadaşlarıma da baktığımda evet hepsi bir şekilde vücutlarını korumak için e, cim yani kuvvet antrenmanlarıyla yazlık olarak ilgilenselerdi. Bir Mevsimsel. Bir da, Mevsimsel. Evet, Mevsimsel. Mevsimsel. ikini böyleyiz. İkini Evet. E, şimdi yüzücü arkadaşa bakıyorsun. E, açık deniz yarışları var. E abi yarış sana. Yok. E, i̇şte bisikletçi milli bisikletçi arkadaşlarım var. E bisiklet yarışlarımız var. Amatör insanlar için ya da yo proflara da girebiliyorlar. Yok. E, kadın sporculardan bahsediyoruz tabii ki şu tabii, an. Tabii Yani ya kadın ya erkek. Erkekler de doğru. Evet yani. E, şimdi bu aslında kazan kazan. Yani evet birçok dışarıda e, sokağa çıktığınızda herkes personal trainer. Hı -hı. Ama sizi siz, yani diğerlerinden ayıran bir özellik aslında bu. Çünkü e, sizin hizmet almaya gelen kişilerin e, sizin yarıştığınızı gördüğünde ki ben bunun için yapmıyorum. Fakat Hı -hı. bu böyle bir anda çığ gibi önüme. Ee, ...öğrenci olarak yıldı ...çünkü e, birçok kişi... E, ...beyaz yaka... ...bir şirket yöneticisi... ...ya da e, şirketin sahibi... ...seninle aynı kafayı... E, ...yaşayabiliyor... ...çünkü sen aslında doğada... 100 kilometre koşarken kendini yönetebiliyorken... ...adamın bin tane yönettiği insan var... E, ...bu sefer konuşabiliyorsun... E, ...şimdi Şamoni'ye gidiyorsun... Orada sen koşarken adam belki şarabını içerken bir şeyler yaşarken sen koşarken onu yaşıyorsun. E bu sefer karşılıklı paydada birleşiyorsun ve konuşabileceğin bir kültür ortaya çıkıyor. Yani aslında buradaki mesleki yani e, arkadaşlarımı kendi mesleğimdeki e, sporcu arkadaşları demem. Yani abi 10 yıl daha yapacaksın bu işi ki ben... 60'a kadar yaparım. Ee, 70'de olur. Kesinlikle olur, olur. yani eğer sağlığım el verirse kesinlikle olur. Hani bu tempoda olmaz başka tarz olur. Deneyim sonuçta 70 yıllık bir deneyimin olacağı için bambaşka işler yaparsın. E ee, abi seni Ayşe'ye seçeceklerini senin seçmeleri için bir şey yaratman gerekiyor. Ve sadece yarışacaksın düşünsene spor yapıyorsun kilonu koruyorsun vücudunu koruyorsun ekstra sana para olarak geri dönüyor. Sağlık Peki senin, zaten büyük zengin. Tabii ki sağlık o ayrı. Ee, senin bu senenin planlarını hisseden nerede göreceksin seni? 2019'da evet, mı? Evet evet. Yine bu koştuğum 2018'deki Dubai yarışına e, yine davet aldım. Oraya gideceğim. E, UTM'ye gidiyorum. E, geçen yıl şöyle olmuştu Elan'a. E, CCC'ye tabi 101'i koşarken işte Umutcan karşılıyor. Dedi ki aslan nasıl hissediyorsun kendini falan dedim ki altız çocuk doğuracak gibi hissediyorum. <gülüyor> Lütfen bana hiçbir şey sormayın ve seneye sakın bu yarışa kaydımı yaptırtmayın dedim. İlk daha yarışlar açıldı bu sefer 101 değil 176 kilometrelik etabına kayıt oldum <gülüyor> ve çıktı. Şimdi ilk önümüzde o var ama onun antrenman yarışı olan İznik 160 solo koşacağım. Ee, bakalım ya hızlı yarış olacak ee, diğerinde 33 saat kalacakken İznik Ultra'da 160'ı sence e, ne yaparız? Orada Yavaş 30 saat veriyorlar Ben şimdi hatırlayamadım değil mi 30 saat galiba değil mi Kapı. Çünkü mi? 130 ken 24 saat veriyordu Şimdi galiba 30 Ben tam kurallara saatler e, 30 saat derken 24 saatin üzerindeki saatten bahsediyorsunuz de. Evet, evet. Değil mi? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ya şöyle 100, e, 100, sa Saatleri sanki bir film 30 kilometreden <gülüyor> yukarısını ben bilmiyorum evet, ya, ya da 3 saat işte film izledim de çıktım der gibi o, 30 saat 30. <gülüyor> Vallahi sen de ben sana bir şey söyleyeyim Saat ilgili hiçbir şey ben söyleyeyim. Çünkü 2017'de e, ben e, senin bahsettiğin yarışa üç kere koştum. İlk ki 2013'te koştum. Zaten gözü kapalı atmadım. Nereye gidiyorum bilmiyorum ya. Yani <gülüyor> alete. Gidiyoruz kıyamete böyle birler var. Aynen öyle. Bizim de ayrıca evet. sonra bir arkadaşını yazıştık. ki böyle bir. E, Laf var tank, tanka karşı kılıçla gitmek. <gülüyor> Tam benim bu, bu. Hiçbir şey bilmiyorum. Gittim profili bile bakmadım hakikaten. Böyle koştum koştum. Nasıl koştum ben de anlamıyorum. O, o zaman kaç km? O, <gülüyor> o zaman 100 mil. Yine de 100 mil. Ee, ben, ben zaten doğrudan 100 mil'e girdim. <gülüyor> ee, 32 saat 44 dakika koştum. Sonra 2017'de tekrar bu yarışı döndüm ve dedim ki zaten 38 saat 44 dakika koştum 35 saat koşmam lazım diye düşünüyorum. O düşüncesiyle çıktım kaç saati bitirdim Alper? 43 saat miydi? 43 saatte bitirdim. Yani ondan dolayı işte ya biz ben, burada ben falan... Ben de ondan biliyorum. Evet Ertan, <gülüyor> <gülüyor> yukarıdaki gülüyor biz burada falan yaparken. Geçen sene sadece kendim dedim, 35 saatte saate bitirdim ve bu kafayla gittim. Çünkü anneme dedim, anneme dua et. Bu yarışa tekrar istemiyor, istemiyorsun, dua et. et. Ve genelde onu... pembe yalanlar şudur evet, evet e, son kez bir daha katılmayacağım hatta anneme şunu diyordum 2012'de <gülüyor> Antarktika'ya gitmeden önce Last Lizard'tı, organizasyon ismi, son çöl anne <gülüyor> bu son çöl söz bir daha yok diye pembe yalanlarla kendimi e, ve başkasını kandırıyorsun. O yalandan çok şey yani o an o kadar zorlanıyorsun ki hani lanet ediyorsun her şeyden ondan sonraki. Ki başarmış olmanın verdiği şey o seni tekrar tekrar oraya götüren evet. şey aslında. Evet. Ama geçen sana çok acayip bir kafayla katıldım ben bu yarışa. O kafa da çok önemli. Tabii ki hazırlık yaptım ama aslında böyle bakarsan çok farklı hazırlık yapmadım 2017'ye göre. Ama kafam bir garipti benim. Çok iyi anlamda. İyiydi kafam. <gülüyor> 38, opa, 35 saatte 30 dakikada bitirdim. <gülüyor> Ve finish'e giderken Alper çıkıyordu. Çok güzel geçti aslında benim için böyle bakarken. Ama tabii ki son birkaç kilonu ben yoktum. <Gülüyor> Yani i̇şte ondan bıraktım. iyi geçmiştir. <gülüyor> <gülüyor> ben de gidiyordum. Dedim, Alper ben bu yarışa bir daha katılmayacağım. Çünkü zor yani hakikaten zor bir yarış. Hem de hedefi tutturdum 35 saat, 35 saattir. Bir daha katılmayacağım. Sonra kayıtlar açıldı. ve <gülüyor> Sen beklemeye başladın bilgisayar <gülüyor> Yok bu sefer <gülüyor> ben daha güzel bir seçim yaptım. <gülüyor> 300 kilometre koşacağız. GPS'le ve haritayla. Ama annem, annem onu duyunca çok böyle bir sessizlik vardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama dedim zaten dedim. O ben... ana ben de tanık oldum Hı. evet. skype'ta görüşüyorlar ve ses çıkmadı. Tamam dedim artık yani annesi ekrandan çıkacak bir şekilde Elana'ya ulaşacak Artı yeter diyecek yani. Peki size de hep soruyorlar mıydı? Son mu bu? Bitti mi? Son, A, son evet soruyor aynı, ama her işte zaman. o bitmeyen bir konu. Onlar da haklı, biz de haklıyız. Yani herkesin farklı gerçekleri var, öyle deyebilirim. iyi bilirim. Sedan, peki senin ailen ne diyor senin bu uz uzun koşulara? <gülüyor> Geçen işte bir yarışa babamı götürdüm. İşte Adana grubundan birileriyle konuşmuş. Babam adama şey demiş. İşte bir yarışta yüz varmış. Ben de altmışını seçmişim. Ya bir gün geldi eve ben altmış koşacağım dedi. Bir şey olduk, panik olduk. Niye yüzünü koşmuyorsun altmışını koş? Evladım hani başına bir şey mi geldi ateşin mi var falan hani böyle espriler oluyor yani çocukluğumdan beri yani anlımı yaran kaşını yaran kolunu çıkartan yani skuter kullanırken böyle mumya gibi eve gönderilip hani hastaneden gönderilen bir çocuktum yani artık öyle hastanedeki dikiş yapan adam yani abla biraz daha yakına mı taşınsanız falan hani hastanenin dibine <gülüyor> falan diyordu hep aynı adam dikiş yapıyordu falan o yüzden yani onlar için çok da şey değil sürpriz değil bu. Hani yapar, okey yani Seda bu. Hani alıştık modundalar. Yani hiç de korkmuyorlar, hiç de böyle arayalım da ya öldü mü kaldı mı durumunda değiller açıkçası. Süper. Biz alsana senin, sen bana sordun hesed, hedefi, saat hedefi. Ben de evet. sana cevap verdim, uzun bir cevap verdi. İznik'te koşacaksın 160 kilometre. Evet. Sonra başka UT'in bir öncesi ne planlar ee, var? Şimdi önümüzdeki hafta Efes'e gidiyorum sonrasında belki Alanya koşacağım. O da 72 mi olmuş ya? İyi. Alanya Gördünmüş ben burada şiddetle tavsiye ediyorum yüteğin için çünkü evet, ıı, evet 72 Çok iyi olmuştur. Evet. Çok i̇yi bir keyifli. Belki Zordun. Kar bile göreceğiz. Aa, geçen harika. sene, önceki Görün. senelerde görmüştük evet. Yani geçen be, sene et, Etabın ama. belli bir noktasında vardı. Oldu. Evet. Evet. Ee, şöyle ama muhteşem. Sonrasında yine bu yıl e, Likya var. Ee, bu sefer 100 kilometreye düştü. İşte 170'ini koşarım belki diyordum. Bir tuz gölü var ama tuz gölü'nde herhalde çok küçük böyle 42 falan koşarım diye düşünüyorum. Ee, onun dışında YTMB, YTMB'den sonra Dubai, Edani olsun elana ya. Ne <gülüyor> yeterli? <gülüyor> koş koş <gülüyor> nereye kadar? <gülüyor> Gül Peki sen koşu yarışlarına katılmaya planlıyor musun? Yani planladığım yok ama bu sene Kaçkar'a gelmek istiyorum. Yani Kaçkar'ın doğasını da bir keşfetmek istiyorum. Çünkü benim Karadeniz benim haritada biraz eksik kaldı. Onun için... Daha önce peki gördüğün yerleri var mı? Yok. Karadeniz. Yok. yok. Bir Samsun'a gitmiştim ama yani şey görmedim. Hani şehir gördüm orada sadece tırmanış yarışması için gitmiştim çünkü. Hı hı. Onun dışında koşuyla ilgili bu senelik bir hedefim yok. Biraz tırmanış ağırlık vermek istiyorum. Peki ben şunu soracaktım sana, yurt dışındaki müsabakalar ve gittiğin tırmanışlarda etkilendiğin yerler, lokasyonlar neresi ve de planında şurayı tırmanmam lazım, şu duvarı belki çıkmam lazım dediğin yerler var mı? Ben Yosemite'ye gidip orada tırmanmak istiyorum çok. Ama onun için de hani sizin ultramaratona hazırlanmanız gibi o 100 kilometreleri hazırlanmanız gibi bir antrenman sürecine girmek lazım. Ee, onun hedefi ancak 2022 falan olabilir benim için. Ee, Elkab. 2022. Tabi. Evet. Tabii. 2000, yani şu an 2019, başlarsam Mart ayındayız evet. <gülüyor> evet. Şimdi çık başlarsam yere, evet. antrenmana ancak e, olur. E, çünkü bolca dayanıklılık çalışmak lazım. Onun psikolojisi de çok farklı çok uzundu var. ...olduğu için... ...öyle... Harika, Harika İşte <gülüyor> Harekette olmak önemli Değil mi? <gülüyor> aynen, yani aynen. Ve, e, hayallerin planlarını olacak Z, En basit 5 e, kilometre En basit diyorum ba Bakın 5 kilometre bile zor bir şeydir Hı -hı. E, Başlamak için öyle bir yarışa kaydolmak En güzel şeylerden bir tanesi Kendine bir hedef koymak Daha sonra da antrenman yaparak ona ulaşmak Hı -hı. Ve bitiş çizgisi takılan madalya Peki bu el kapitan yüksekliği neydi? 900 metre, 900 evet. metre. Bu arada biz bugün kadınları konuşuyoruz e, Alfar'a çok konuşturmuyoruz Aklıma bir arkadaşım geldi <gülüyor> ee, şimdi Rusya'da Şubat başında bir yarış vardı 70 kilometre karda tamamen karda aslında orada 100 mil de vardı ee, iki kadın bitirdi ve 70 kilometre vardı 70 kilometre de tanıdık bir arkadaşım koştu ve hedef e, birinci olmak koydu çünkü geçen sene ilk üçe girdi ama bu sene birinci olmak istiyordu yarıştan önce bir elbise gördü çok güzel bir elbise ve onu çok <gülüyor> beğendi o elbiseyi e, fiyat biraz yüksekte ve bu yarışta para ödülü vardı. Kadın da kendi nasıl motive etti? Ben bu yarışı kazanırsam dünü bu elbise alacağım. Ve tabii, ki, ve tabii ki bu elbise aldı. Ben de koşarken aslında bazen böyle kendimi motive ediyorum. İşte şunu bitireyim de e, ama ben farklı bir şeyler... Ben bit, şu istediğin şekilde yaparsam bu takı yaptıracağım kendime. Çünkü şöyle takıyla uğraşıyorum. Şu şekilde. Sedasinin motivasyonu ne oluyor? Peki bir şey diyeceğim. Bir tek ben mi yemek düşünüyorum koşarken? Aa, o, ayrı, o olan bir şey zaten. Ben yiyemiyorum Aa. koşarken. Koşu yemek düşünemiyorum. Ko yemek de düşünemiyorsun. <gülüyor> Allah Allah. Koşudan sonra da yani Kapadokya'da 36'yı koştuktan sonra da hiçbir şey yiyememiştim uzun bir süre. Ya benim de böyle özelliği var. <gülüyor> ben hemen yiyemiyorum ama evet. koşu esnasında isteniyorsun tabii ki. Ben hep yediğim için öyle. <gülüyor> <gülüyor> Sen <böyle> derdin olmuyor. <gülüyor> Sonda hiç derdim olmuyor benim ya gördüğüm. Peki en çok zorlandığın anda ne düşünüyorsun? Yani böyle kendim ileriye gitmek için. Evet, şimdi ilk başladığım dönemlerde işte 3 kilometre, 5 kilometre, 7 kilometre. Abi niye falan diye sorgulamam. Son iki yıldır bitti. Ee, ...hikaye ne çıkacak... ...diye iştahla gidiyorum. Çünkü... ...düşünsene, hayatında ilk defa... ...yapıyorsun ve hiç daha önce... ...böyle bir şey yaşamadın ve deneyimle... ...geleceksin. Yani hiçbir insanın... ...sana al Sedacığım... ...bunu da al kullan diye... ...yapabileceği bir şey değil. O an senin... ...gözünün önünde bir belgesel var. Düşünsene... ...bir tek yani yönetmen sensin... ...oyuncu sensin, montajcı sensin... ...ve Çünkü yanında... Koşasım geldi. Evet, mesela Gülger koşuyor, Gülger... ...o belgeseli göremiyor. Düşünsene... Çok manyakça bir şey değil mi? Yani ben bunu hissettiğim an her yarışta böyle tırnaklarına kadar hissedersin ya. Onu hissettiğim an işte dedim ki evet. E, o yüzden hani e, sizin kayıt olduğunuz yarışta hani bir hayalim var diye şey yaptığımda videoyu e, işte Instagram'a koydum da Elana kütemen yaz dedi bu yarışa mı gidiyorsun yok hayal ediyorum dedim yani <gülüyor> hani daha işte yani kafa olarak da şimdi gittiğinde orada çok ciddi bir şeyle döndüğünde küsme potansiyelin de var ya da e, yapamadığında e, şey ım, Cesaretini kırabilirsin. O yüzden bugüne kadar koştuğum hiçbir yarışta cesaretim kırılmadı. O yüzden böyle step step arttırmaya devam edeceğim. Doğru. Harika. Gürgel peki senin spor için en büyük motivasyon nedir? Ee, sporun ben çok dönüştürücü olduğunu düşünüyorum. Ee, daha çok doğaya çıkmak aslında benim motivasyonum. Ve yeni yerler keşfetmek. Hep işte tırmanışın da doğasında doğa var. Ee, Birçok yeni rota keşfetmek. Yeni e, ülke, yeni... İnsanlarla tanışmak benim için keşif sanıyorum ki. Yani hem kendimi keşfetmek hem de çevremi ve doğamı keşfetmek. Harika muhteşem yolculuk. <gülüyor> Devam. Peki spor yapmayan ve spor yapmak isteyen kadınlara özellikle kadınlara ne tavsiye ediyorsunuz? Seda. Spor yapmayan kadın olmaz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olmamalı Olamaz Ama nasıl kendin? çünkü bazı insanlar hakikaten hem depresyonda hem de böyle yatakta kalkmak çok zor oluyor İşin içinde çalışanlar var Çocuk köyçülük İşte böyle bir ne olsun ki spora başlasın Vakit yok diyenler Evet vakit yok diyenler de. E şimdi işleyen bir aküüz aslında yani çalıştıkça bu işin çalışası yattıkça da yatası geliyor. O yüzden e, yani hiçbir şekilde korkmasınlar. Çünkü korkuyorlar ya şöyle birinci giden adamın da ağrıları var. En sondan gelen adamın da ağrıları var yarış içerisinde ve korkuyorlar. Ya sonuncu gelirsem? Keşke sonuncu geldi oradaki deneyimini bize anlatsam diyorum. Sonuncu gelmek çok değerli bir şey aslında. Çünkü evet. ben geldim <gülüyor> dünya kupasında <gülüyor> ve onun hani sana kattığı motivasyon... Çok çok farklı. <gülüyor> ben de pazar günü öğrentinle katıldım uzun mesafeye. Birinci erkek eli dakika bitirir ben sonuncu 3 saati bitirdim. <gülüyor> Görürlüğüm kendim. En çok, en çok ben aldım parkurda keyfini. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyicilerimiz bugün son gelen kadınları konuk ettik. <gülüyor> bu, bu, bu, bu, sen de sen programın... peki hep, hep son, sonuncu Başarmak oldun mu? Başaramayanlar. Yani olayım diyorum. Daha evet. hiç olmadım ama olurum herhalde. <gülüyor> ya bu işte. Hayat uzun. Ama... Aslında tabii birinci şu... de ya e, tabii ki derece her zaman çok güzel ama birinci mi sonuncu mu sonucu hiç fark etmiyor bence. Çünkü en önemli olan Sedan'ın da dediği gibi bu yolculuktan keyif almak. Çünkü Aynen. yoksa sadece biz e, yarışı düşünürsek e, at yarışı oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Net bence günün şeyi, <gülüyor> modbusu evet, buydu. Kesin öyle. Dinleyicilerimiz bugün e, üç... Tane muhteşem kadın bizlerle birlikteydi. Gürge Lozver ve Seda Nurçelik, Elena Poliakova her zamanki gibi programda. E, üçü de müthiş işler başarıyorlar. E, son gelen kadınlar dedim tabii ki nazire yapıyorum. Bu, bu kadınlar herkese öncü kadınlar. Bir gönüllülerin muhteşem... şampiyonuyuz biz yani. E, gönüllülerin şampiyonu ve şampiyon olmaya <gülüyor> devam edeceksiniz ve örnek olmaya ışık saçmaya devam edeceksiniz. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz, konuk olduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ve ben. ben... ...güzel kızlarımıza çok tebrik ediyorum... ...yaptıklarımızdan dolayı... ...bütün kadınlara sesleniyorum ki... ...yeter ki isteyin hakikaten... ...güç içinizde... ...nasıl onu kullanacaksınız... ...o tamamen size kalıyor... ...ve hayatımız çok güzel ya... ...küçük anlarda, güneşte, dağlarda... ...küçük yapraklarda her şeyden mutluluk bulmaya çalışın... ...ve bu güzel parça size gelsin... ...Queen'den Don't Stop Me... Now. <gülüyor> Gonna have myself A real good time I feel alive Yeter ki iste. Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Elena Polakova ve Alper Davkılıç. Katkılarından dolayı Ezacıbaşı Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz.